Bakara Suresi Bakara Suresi Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben 10 yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, huden lilmuttakîn. İşte kitap. Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakilere. O müttakiler ki, görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden, hayır yolunda harcarlar. <Gülüyor> hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar. İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve işte bunlardır felah bulanlar. <Sessizlik> İnnellezînekferû sewâ'un ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir İmana gelmezler Khatamallahu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim <Sessizlik> وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ Öyle insanlar da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir. Yuxadıg’on Allah ve Lәrin amanu ve ma yuxdğon illa akusәm ve ma yşgurun. Akılları sıra Allah’ı ve iman edenlere aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller. Olu bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık, ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır. وَاِذَا Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse biz sadece barışçıyız. Ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. E lâ innhum humul mufsidun velâkin açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller. Ve izâ kîle lehum âminû ne âmena ne zaman onlara şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse, yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller. Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit, biz de mü'miniz derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da, emin olun biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler. Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar, bir müddet başıboş dolaşırlar. Olaik rıbhat İşte onlar, hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı, çünkü kâr yolunu tutmadılar. <gülüyor> Bunların durumu aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler. اَوْ كَصَيِّبِمْ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصواعق حَذَرَ الْمَوْتِ والله مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ Yahut onların durumu gökten sanak halinde boşanan... Ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle, ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah, kafirleri çepeçevre kuşatır. يَكَادُ <gülüyor>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 Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir. يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. الذي جعل لكم الأرض فراش و السما بناو وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من ثمار رزق لكم فلا o Rabbinize ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken, sakın Rabbinize eş koşmayın. Ve in kuntum fi min ما نزلنا على عبدنا فأتوه sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa Haydi, O'nun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin. Ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. İddianızda tutarlıysanız. <gülüyor> Bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. Çırası insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ Kullama rızıq'u minha min İman edip, makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki, ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse, bu daha önce de dünyada yediğimiz şey, diyecekler. Oysa bu, onların aynısı olmayıp, benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak, ve onlar orada devamlı kalacaklardır. İn Allah la yasthi ay yibrab mithalama baguza tan, fma fawqa ha. Bama ladin amanu, fyağlumun annuhul hukkumir <gülüyor> Allah اما açıklamak için bir sivrisineği hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise, Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Alâddîl yaqûdûn âhdillâhî min bâdî mi taqîhi ve yutûqûn, ve yutûqûn ma amlâllâhu bhihi ayyûsûl ve yufsidûn fi'l-ârû. Ulaikhum bu fasıklar o kimselerdir ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. كَيْفَ <gülüyor> تَكْفُرُونَ Metumtum Ey kafirler Allah'ın nasıl inkar edebilirsiniz ki Siz ölüyken size hayatı veren odur. Şunu bilin ki tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek yine diriltecek ve sonunda, onun huzuruna götürüleceksiniz. O Aladı, kılakumma, fi bi kulli O'dur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip, orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ fil الْأَرْضِ خَلِيفَةٍ قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُبْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الزِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar, a, oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz.'' dediler. Allah, ''Ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim.'' buyurdu. ''Ve kulleha alel فَقَالَ أَنْ بِعُونِي بِأَسْمَاءِ Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض İni, ağlamu, gıyb el səmavât ve alâd ve ağlamu, ma tûdûn ve ma kun tum Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onlara bildirince Allah buyurdu. Ben size demedim mi ki? Göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim. Ve ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim. O vakit meleklere Adem'e secde edin dedik.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 Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايْهِ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. وَاَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ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 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْزِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır göstererek, namazı vesile ederek, Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil, اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ İçi saygı dolu olan bu müminler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler. Ya bani İsrail izkaruni 'amati'lleti en'amtu 'aleykum ve enni kad 'ala'l alamin Ey İsrail'in evlatları size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلَا هُمْ Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez. وَإِذْ <gülüyor> وَفِي مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman, Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı. Yine hatırlayın ki, sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp, siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk. Ve bir vakit Musaya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz. Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik. وَإِبْ آتِيْنَا Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz. Ve idde Musa li kavmihi ya kavmi innakum zalamtum anfusakum bi ittihadikumul ijl'a ila فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Musa kavmine dedi ki Ey kavmim! Sizler zayya tutulmakla Kendinize çok yazık ettiniz. Derhal yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü O, tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَكَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ Bir zamanda, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de baka kaldınız. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik. وَضَلَّلْنَا <Sessizlik> عَلَيْكُمُ <Gülüyor> Üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz helal hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret elvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle, onlar bize değil kendilerine yazık ediyorlardı. Ve Bir zamanda şöyle dedik. Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve Affet bizi ya Rabbena! Hıtta! Deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız. Ne var ki, o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için, Gökten acı bir azap indirdik. Ve iz istes qamu sali kavmi fe kul adrib fajarat alima kullu Kulu min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 "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana, "Sana,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 وَالصَّابِينَ مَنْ İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sâbîiler, Her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder,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 Bunu hem bu hadiseye şahit olanlara hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten korunacaklara da bir öğüt kıldık. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَأْمُرُكُمْ بَقَرَةً قَالُوا هُزُوًا قَالَ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Bir vakitte Musa kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da ay sen bizimle alay mı ediyorsun diye cevap vermişlerdi. Musa da öyle cahillere katılmaktan Allah'a sığınırım demişti. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاه۪ي قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِك فَفْعَلُوا Bunun üzerine Musa'ya, peki öyleyse Rabbine yalvar da, onun ne olduğunu bize açıklasın, dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor, O sığır, ne pek geçkin, ne de körpe olmayıp, orta yaşta dinç bir inek olacaktır. Haydi size emredilen işi yapın bakalım, dedi. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا Bu sefer Rabbine yalvar da, O'nun rengini bize bildirsin dediler. O da, Allah o bakanların içini açan, ''Parlak sarı bir inek olacaktır.'' buyuruyor dedi. Onlar yine dediler ki, ''Bizim adımıza Rabbine yalvar da, onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlu olanı bulabiliriz. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُونٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ لَا فِيهَا قَالُوا الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Musa, Rabbim şöyle diyor. O inek, ne toprağa sürmek için çifte koşulmuş, ne de ekin sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır. Onlar, işte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin diyerek, Nihayet sığırı kestiler ki, Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Ve kateltum nefsen kuntum Hani siz bir adam öldürmüştünüz de, Peşinden katilin kim olduğu hakkında, Birbirinizle atışmış, suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah, sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı. Bunun üzerine, kestiğiniz ineğin bir parçasıyla, o maktulün cesedine vurun. Dedi. Vurulunca da o dirili verdi. İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse, ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye, mucizelerini size gösterir. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَهِ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 Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki, içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki, çatlarda bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki, Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Efe tımuun en yu'minu ve kad kana fariqun minhum yesmaun kelamallah. Ve kad kana fariqun minhum yesmaun kelamallah thumma yuharifunhu min ba'di ma atunuhu Nasıl olur onların size güvenmelerini bekleyebilirsiniz ki? Çünkü onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını işitip, akılları aldıktan sonra bile bile onu değiştirirlerdi. وَإِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ وَإِذَا خَلَا فَتَحَ بِمَا فَتَحَ, الله عليكم. بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بِهِ İman edenlerle karşılaştıklarında, biz de iman ettik, derler. Kendi aralarında kaldıklarında ise, ne yapıyorsunuz, derler. Rabbinizin huzurunda aleyhinize hüccet edinsinler diye mi tutup, Allah'ın size açtığı gerçeği onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ يَعْلَمُ مَا وَمَا يُعْلِنُونَ Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنَّ Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ min اللّٰهِ ثُمَّ يَقُولُونَ Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara! وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّلَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَهِ قُلْ اَتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى Bir de derler ki, Cehennem ateşi sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak. De ki, Buna dair Allah'tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne ala? Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa, kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz? Belen men keseb seiyateu ve ahakat bihi hatiyetuh fa ulai ka ashabun narihum fiha halidun Hayır. Durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de Günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. İman edip Makbul ve güzel işler yapanlar ise, işte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. وَإِذْ اَخَذْنَا مِيْتَا قَبَنِي وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin, demiştik. Sonra pek azınız hariç, sözünüzden döndünüz. Hâlâ da yüz çevirmektesiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ تَشْهَدُونَ Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın diye söz almıştık. Siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna siz de şahitlik edersiniz. Thumma al tumha ulayi taqtolul amfusukum, wa tuxrijul fariqah, wa tuxrijul fariqam ilikum, <Sessizlik> diyarihim ta zaharon bil وَيَأْتُوكُمْ مُسَارِفَاتٍ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتَؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ama işte siz birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber onlar. Esir olarak gelirlerse, fidyelerini verip, onları kurtarıyorsunuz. Halbuki aslında, onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Ne o, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını red mi ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında rüşvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba itilirler. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahiretlerini verip, Karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için bunların cezası asla hafifletilmez. Kendilerine yardım da edilmez. مُوسَى الْكِتَابَ بَعْدِهِ وَآتَيْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik demek size her ne zaman bir peygamber gelip de nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha fakat kulubuna gul <Sessizlik> Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler. وَلَمَّا <Sessizlik> مُصَدِّقٌ onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman, daha önce kafirlere karşı zafer kazanmak için, ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde, evet, o tanıyıp, bekledikleri peygamber kendilerine gelince, onu inkar ettiler. Bu sebeple, Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Bismiş teru bihi alfusahm. Ay yekfuru bima azal Allahu bagyan. Ay unazil Allahu min fadli. Allahu min Ala min <gülüyor> Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazab üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır. Ve İsa onlara, "Aminu bima anzal Allahu" diyor. "Diyorlar, "Diyorlar, "Ne aminim ve ikfurlar bima arahuhu ve al ma'ahum. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ Allah' مِنْ Onlara, Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin, denildiği vakit, biz sadece bize indirilene inanırız, derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden, Hak kitap olmasına rağmen, kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce, Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? <gülüyor> Musa size en açık delil ve mucizelerle geldi de sonra kalkıp onun yokluğunda zayı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte.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 size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye, Tur'u, dağı, tepenize kaldırıp, sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik, dediler. Çünkü kafirlikleri sebebiyle, bu zayet tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mü'min iseniz, İmanınız size ne kötü şey emrediyor. قُلْ De ki, eğer Allah katında, ahiret yurdu, cennet, bütün insanlar için de yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize. Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken ölümü asla istemezler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ أَشْرَفُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَلَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَيْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ İnsanlar içinde, dünya hayatına en hırslı olanların, onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırslar müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri, bin yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür, onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların bütün yaptıklarını görür. De ki, kim Cebrail'e düşman ise, iyi bilsin ki, bu Kur'an'ı daha önceki kitaplara tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine O indirmiştir. من Kim, Allah'a, meleklerine, Resullerine, Cebrail'e, Mikaile, düşman ise, iyi bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. <gülüyor> Biz sana, Allah'a, apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan başkası inkar etmez. O fasıklar, hem bunları reddedecek, hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden bir yüruh, onu bozup verecek öyle mi? Hatta sadece az bir güruh da değil, onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır. <gülüyor> نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, o ehli kitaptan bir kısmı güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de ve tabe'u ma tatlu'ş şeyatinu ala mulki Süleyman <gülüyor> ve ma kefe resûl Süleyman ve lakinne'ş şeyatinu keferu yuallimûnen n-nâse's sihra ve mâ وَمَا وما يعلمان من أحد حتى يقولا نَحْنُ نحن فتنة فلا تكفر 110. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 111. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Tuttular Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, biz sırf imtihan için gönderildik, sakın kafir olma demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan, koca ile karısının arasına açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça, onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar, kendilerine zarar getirip, fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin, ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı. Şayet onlar iman edip sihir gibi haramlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kendilerine verilecek mükafatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu keşke bunu bilselerdi la walil kafirin alim ey iman edenler siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, ''Râina'' demeyin, ''Unzurna'' deyin ve dinleyip itaat edin. Kafirler için acı veren bir azap vardır. Ma yavaddûl-lezîne min ehlil kitâbi velel-müşrikîne en yunezzele aleykum min hayrim min rabbikum.'' وَاللّٰهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olsun kafirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü nespetmez. Veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin ondan başka ne bir haminiz ne de bir yardımcınız vardır. <gülüyor> Yoksa siz daha önce Musadan istendiği gibi, Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa artık doğru yoldan sapmış olur. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ Allahu <Gülüş> <Sessizlik> sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle Ehli kitaptan birçok kimse gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra sizi imanınızdan uzaklaştırıp kâfir haline çevirmek isterler. Yine de Allah bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoşgörün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا خَيْرٍ تَجِدُوهُ بِمَا بَصِيرٌ Namazı hakkıyla edha edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, Mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah işlediğiniz her şeyi görmektedir. Ve onlara dedi ki: "Jennete girme, Allah katında bulursunuz. Çünkü Allah, onların amalarını bilir. O, onları kanıtlar. Bir de, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez, dediler. Bu, onların kendi kuruntuları. Sen de ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi delilinizi ortaya koyun. Bela men esleme vejhehu lillahi <Sessizlik> ve huve muhsinun fe ecruhu indi Hayır, iş öyle değil. Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip güzel davranışlarda bulunursa, Rabbinin nezdinde onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.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 Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise, Yahudiler hakiki bir din üzere değil, dediler. Halbuki, her iki toplulukta, kitabı, Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de, onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda, Hükmünü verecektir. O, <gülüyor> insanları Allah'ın mescidlerinde, Allah'ın adının anılmasını engelleyip, oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise, müthiş bir azap vardır. Doğuda, batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki, Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. İlmi her şeyi kuşatır. Bir de, Allah evlat edindi dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis, Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun mahlukudur. Hepsi onun emrine boyun eğmektedir. Bedî'us semâvâti Ve O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince, Sadece ol der, olu verir. Valla, Ladinler, la yaglamun, lau na yukelmun Allahu, ou teatinayeh. Kdzalik, Valla, Ladin min qabrehim, mitla qaulihim. Teshahet kulubhum, qud beyen al ayatin qoumiyukinu. Gerçeği bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı veya bize mucize gösterilmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de buna benzer sözler söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benziyor. Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.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 ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların dinlerine tabi olmadıkça asla senden razı olmazlar. Sendeki Allah'ın hidayet yolu olan İslam doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan Allah'a karşı Hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın. Kendilerine verdiğimiz kitabı, layık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkar ederse, işte onlar, Hüsrana uğrayacakların ta kendileridir. Ya Bani İsrail, اذkırوا ni'meti yelleti En'amtu aleykum ve enni Faddeltukum alel alemin. Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez. Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez. Ve idibitela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehum. Kâle inni câ'iluke linnâsi imâmâ. Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi, İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar, deyince Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar, buyurdu. وَاِذْ <Sessizlik> وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بَيْتِيَ وَالْعَاكِفِينَ Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven geri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. إِبْرَاهِيمُ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا Ve o vakit İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, Çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır, dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, Onlardan, inkar edeni dahi rızıklandırıp, Az bir zaman hayattan nasip aldırır, Sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. وَإِذْ يَرْبَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim Kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Rabbana ve min ve ve rahim. Ey bizim kerim Rabbimiz, bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman. Soyumuzdan da, yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere, ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. رَبَّنَا وَبَعَذْ ف۪يهِمْ Ey bizim Hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin. Hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. وَمَنْ <gülüyor> Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim, İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır. اِذْ <Sessizlik> Kâle <gülüyor> Rabbi ona kendini canı gönülden hakka teslim et deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. Ve vassâ bihâ İbrahimu ve ya'kûbu ya benîye innallâhâ as-tafâ فَلَا تَمُوتُنَّ Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون ne o, yoksa siz, ölüm Yakub'a gelip çattığında, o evlatlarına, benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde, siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi. Senin ilahına, senin ataların, İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan, tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak, ona teslim olan Müslümanlarız. İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz. Bir de, Yahudi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız dediler. De ki, biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Ulû emanne billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile iley İbrahim ve İsmail وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُكَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ دیلنس كِ بِيزْ اللَّهَا bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa, bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız, O'na teslim olan Müslümanlarız. <gülüyor> Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise, onların hakkından gelmek için, Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. Siz, Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak O'na ibadet ederiz deyiniz. قُلْ أَتُحَاجُونَ لَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ ve de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde, siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızın ki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız O'na bağlıyız. 129. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah Yaptıklarınızdan habersiz değildir. ma ma amma İşte onlar bir ümmetti geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz. Akılsız insanlar bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir? Diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir. وَكَذَٓالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَا وَسَقَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ بِالنَّاسِ رَحِيمٌ Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, sırf peygamberin izinden gidenlerle, ondan ayrılıp, gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için, Mesele teşkil etmez. Allah, imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي فَلَنْ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü mescid-i harama doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz, yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.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 Kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili de getirsen, onlar senin kıblene yönelmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Zaten onların da bazısı bazısının kıblesine yönelmez ki. Faraza, sana gelen bunca ilimden sonra. Onların keyiflerine uyuyacak olursan, bilmiş ol ki, o takdirde sen de zalimlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, onu, Muhammed'i, tıpkı evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken, onlardan bir kısmı, bile bile gerçeği gizler. Hak ve gerçek olan, Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Şüphesiz ki böyle yapmak, Rabbin tarafından gelen gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَا Her nereden yola çıkarsan çık, sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz de ey müminler, her nerede olursanız yüzünüzü oraya doğru çevirin ki, halk aleyhinizde kullanacak bir delil bulamasın. Yalnız onlardan haksızlık edenler başka. Siz de onlardan değil, benden çekinin ve o tarafa yönelin ki, size olan nimetlerimi tamamlayayım. Ve böylece siz de doğru yolu tutmuş olasınız. كَمَا <gülüyor> أَرْسَلْنَا يَتْلُوا <Sessizlik tzâ الله attract> <Sessizlik> عَلَيْكُمْ <overly> <Sessizlik> <Sessizlik <twice> <Sessizlikulo> Nitekim size ayetlerimizi okuması, sizi tertemiz hale getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için Sizden birini elçi gönderdik. Öyleyse siz beni zikredin ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ya eyyühellezine aman usta'inu bil ve İnna Allaha ma'as Ey iman edenler sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Ve len minel havfi vel ve minel emvali vel enfusi وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا قَالُوا <gülüyor> اِنَّا Sabırlılar o kimselerdir ki, başlarına musibet geldiğinde, biz Allah'a aidiz. Ve vakti geldiğinde, elbette O'na döneceğiz, derler. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ ve وَرَحْمَةٍ işte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete masar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. İnna's-satâ <gülüyor> vel فَمَنْ Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beyis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz aşikar delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara, Allah lanet ettiği gibi, lanet edebilecek herkes de lanet eder. Ancak, onlardan tövbe edip, hallerini düzelten, ve gerçekleri açıklayanlara gelince, ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan benim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ İnkâr edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir. <gülüyor> Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi, kendilerine yeni bir mühlet de verilmez. Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka tanrı yoktur. O rahmandır, rahimdir.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 Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde. İnsanlara fayda sağlamak üzere, denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip, kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda. Ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, Rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, Gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, Elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَوْ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar, tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O böyle yaparak kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah'a ait olup, Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu keşke şimdiden bilselerdi. اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ işte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi. <gülüyor> Bunun üzerine tabi olanlar şöyle dediler Ah ne olurdu Elimize bir fırsat geçse de onların bizden uzak durdukları gibi biz de onları reddetseydik. İşte Allah Teala onlara, bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur. Ya eyühen nas kulû mimma fi'l-ardı halâlen tayyiban ve lâ tattebi'û hutuvâti'ş-şeytâni innehu lekum medûmun mubîn. Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartıyla yeyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. İnnema ya'murkum bis su'i vel fahşâk. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَاَنْ O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder. Onlara, gelin, Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde, Hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak, ona uyarız, derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar? Ve <gülüyor> yesma'u İnkarcıları Hakk'a çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar. Ya Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yeyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz. <gülüyor> ما حرم عليكم Kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla, bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا ما ياكلون في بطونهم الا النار وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır. İşte onlar, hidayeti bırakıp, dalaleti, mağfireti verip, azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklı imişler. Böyle olacaktır. Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar haktan pek uzağa düşmüşlerdir. Layel <gülüyor> وانت المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واقام الصلاه وااتى الزكاه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا هُمُ <الْمُتَّقُونَ> İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup, hürriyetine kavuşmak isteyen, köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip, zekatı veren, Sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 113. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان Ey iman edenler! Öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür hür ile, köle köle ile, dişi dişi ile kısas olunur. Ama kim, Maktulün velisi tarafından affedilirse, kısas düşer. Bundan sonra, diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik, Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur. Artık kim bundan sonra, karşıdakinin hakkına tecavüz ederse, ona son derece acı bir azap vardır. وَلَكُمْ Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz. Kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-mautu in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayni in taraka khayran Sizden öleceğini hisseden herhangi biriniz geriye mal bırakacaksa Annesi, babası ve akrabaları için münasip bir tarzda vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvalılar üzerine borçtur. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَا اِنَّمَا اِتْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. فَمَنْ <gülüyor> خَافَ Vasiyet edenin hataya düşüp haksızlığa kaymasından veya günaha girmesinden endişe edip ilgililerin arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. يَا Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz gibi, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki, fenalıklardan korunursunuz.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 وَاَنْ خَيْرٌ تَعْلَمُونَ Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrını olarak fidye miktarını arttırırsa, bu kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُومْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren, ve hakkı batıldan ayıran, en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an, o ayda indirildi. Artık sizden kim, Ramazan ayının hilalini görürse, o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Allah, sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir. Ve idâ sâleke Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım bana dua edenin duasına icabet ederim öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete ersinler. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم اللَّهُ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فَتَابَ عليكم وعفى عنكم فَالآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبِتَغُ ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için, yüzünüze bakıp, size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle, onlara yaklaşıp, Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar, yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar, orucu tamamlayın. Mescitlerde itikâfta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ Bir de birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını, bile bile, haksız yere yemek için, rüşvetlerle hakimlere koşmayın. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَاَتُوا الْبُيُوتَ Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar için, özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki umduğunuza kavuşasınız. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. وَقْتُلُوهُمْ حَيْتُ فَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar, Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar vazgeçerlerse siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Bu fitne, işkence ortadan kalkıp, Din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Altyazı <gülüyor> M.K. فَمَنِ اْتَدَىٰ Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir. Allah yolunda malınızı harcayın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ve hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever. Ve etimmü'l hacca 119. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسر 110. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي من لم يجد صيام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله العقاب Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettü yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, üç gün haçta, yedi günde döndüğünüz zaman, Memleketinde olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu temettu ve kurban harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي Hac malum aylardadır. Kim o aylarda hacca ifaya azmederse, bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı Kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri! Leysa aleykum cunahun en tebtegu rabbikum. Fe idâ min arafâtin fadkurullâhe indel meş'iril harâm. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar talep etmenizde, size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp, sel gibi müzdelifeye doğru akın ettiğinizde, Meş'ar-ı haramda Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz. <gülüyor> Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ كَذِكْرِكُمْ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınıza anıp, onlarla övündüğünüz gibi, Hatta daha fazla, daha hürmetle Allahı anın. Bazı kimseler, ey yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur. Ominhum mayyulurabbana atina fid-dunya hasanetu ve fid-akhirati hasanet. <Gülüyor> Bazıları da, ey bizim yüce Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru derler. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا İşte bunlar kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür. وَذْكُرُوا اللّٰهَ فِي تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا عَلَيْهِ تَأَخَّرَ فَلَا عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا تُحْشَرُونَ O sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip, iki günde dönerse, ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa, günahlardan korunduğu takdirde, ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki, hepiniz neticede diriltilip, onun huzurunda toplanacaksınız. وَمِنَ النَّاسِ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır. Senin yanından ayrılınca ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah... Elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez. O adama, Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde, kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için, kendisini feda eder Allah da kullarına pek merhametlidir Ya eyha'llazina amanu Ey iman edenler Hepiniz toptan barış ve selamete girin de şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. Eğer size bunca gerçekler Açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir. Hel yanzuruna illa en yeğtiyahumullahu fî zulelim minel ghamami vel melâiketu ve kudiyel amr <gülüyor> ve ilallâhi turca'u Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar akılları sıra buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin gelip haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirili vermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah'a aittir. Selbani <Sessizlik> <Sessizlik> <Gülüyor> İsrail oğullarına sor onlara nice açık belgeler verdik her kim Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Züin lil-ladin kafar <gülüyor> al-hayat al-dunya wa asfarun min al-ladin amanu wa al-ladin <Gülüyor> Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah, Dilediğine hesapsız nimetler verir. Gelan nasu ummetun vahide. Teb'at Allahun nebiyine mubşirin ve mundirin ve anzala ma'ahumul kitabe. Ve anzala ma'ahumul kitabe bil hakki yahkumu beynen nasi <Sessizlik> fi mhaftelu fihi. <gülüyor> Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca, Allah onlara, içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak, peygamberler gönderdi. Onların beraberinde, insanlar arasında hükmetmek için, kitap ve hikmeti gönderdi ki, ihtilaf ettikleri konularda, aralarında hükmetsin. Halbuki, o meselelerde anlaşmazlığa düşenler kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya Allah dilediğini doğru yola eriştirir. أَمْ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar, öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki müminler bile, Allah'ın vaat ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Yeselunuke ma za yunfikun Kul ma anfaqtum min hayrin felil validaini vel qurbena vel sabil وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ بِهِ Sana, Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak, daha ne yaparsanız, Allah muhakkak onu bilir. Hoşlanmasanız da Savaş size farz kılındı. Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey, sizin için hayırlı olur. Olur ki, sevip arzu ettiğiniz bir şey, sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yes'elûneke alişşehri'l-harâmi qitalin fîh, Kul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 وَمَنْ دِينِهِ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini, yani Müslümanları oradan çıkarmak ise, Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler, ellerinden gelse, sizi dininizden döndürünceye kadar, sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim, dininden döner ve kafirlikte devam ederek ölürse, işte onların, dünyada da, ahirette de, yaptıkları boşa gider. Bunlar, cehennemlik olup, orada ebedi kalacaklardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Yeselunuke alil hamri vel meysir kul fiihima ithmun kabiru ve menafiun lin nas ve ithmuhuma ekberu min nafiihima ve yeselunuke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 وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden, hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Sana, yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki, onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek, elbette hayırlı bir iştir. Eğer, onlara sahip çıkmak için, kendileriyle beraber oturmak isterseniz, bu da mümkündür. Zira, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet, Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ Wa la abdun mu'minun khayrun min mushrikeen walau a'jabakum ulaa'ika yad'uuna ila'n-naar wallahu yad'u ila'l-jannati wal-magfirati iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mü'min bir cariye, çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mü'min kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mü'min bir köle, hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. وَيَسْأَلُونَكَ <Sessizlik> عَنِ فَإِذَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ يُحِبُّ وَيُحِبُّ Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar, kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra, Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah, tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Nisa'ukum harfun lakum fe etu harfakum وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun. Ve O'nun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulün, Mü'minleri müjdele! Bir de Allah adına yemin ederek, iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın Allah hakkıyla işitir ve bilir La bil Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır. Lillezine yu'lûne min nisâ'ihim terabbusu arba'ati fa inna fâ'û fe'innallâhe gafûrurrahîm. Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların, dört ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse, bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Yok eğer Boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. <gülüyor> ولا يحل لهم أن يقتون ما خلق الله في أرحامه إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ Boşanmış kadınlar kendilerini tutup, yeni bir nikah yapmadan önce, üç adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa, kendi rahimlerinde Allah'ın, önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa, bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları, bir derece daha fazladır. Unutmayın ki, Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. الطalâku <gülüyor> ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا ما حدود الله فإن خفتم أن لا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken, ya meşru tarzda, güzelce birlikte yaşama, yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında, Eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden, Endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi içinde bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onları aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْهَا يَتَرَجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Eğer koca eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça, o kadın ilk kocasına helal olmaz. Ama bu ikinci kocası kendi rızasıyla onu boşar, ve kadın ile ilk kocası, Allah'ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa, nikahla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın belirlediği hudutlardır ki, bilmek isteyenler için, o bunları beyan buyurmaktadır. وَإِذَا أَطَّلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَدِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, Artık ya onları iyilikle yanınızda tutar yahut güzellikle salı verirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin. فَلَا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون Ey kocalar! Eşlerinizi boşayıp da, onlar da iddetlerini tamamladıklarında, kendi aralarında, meşru surette anlaşmaları durumunda, kocalarıyla tekrar nikahlanmaları hususunda, onlara baskı yapmayın. Sizden, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere, bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak, sizin için daha hayırlı, daha neziktir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْلَمُوا Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, Emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin, münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak, babanın görevidir. Hiçbir kimse, takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden, ne annesi ne de babası, zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne-baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak iki yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının! Ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَ فِي بِالْمَعْرُوفِ بِمَا تَعْمَلُونَ Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için dört ay on gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar, bu sürelerini tamamladıktan sonra meşru surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. <gülüyor> عَلِمَ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن Allah'a enfusikum Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin, bu müddet esnasında, onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında, veya gönüllerinde tutmalarında bir beyis yoktur. Allah, sizin, Onlara hatırınızdan geçireceğinizi pek iyi bilmektedir. Ancak meşru sözler dışında onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin. Bekleme süresi sona ermeden nikah akdine girişmeyin. Allah'ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek onun emrine aykırı davranmaktan sakının. Hem de bilin ki Allah çok affedici, çok müsamahalıdır. Cezayı çabuklaştırmaz. La cünahe aleykum in talleqtumun nisa'a ma lam temessuhunne ev tefridulahunne وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى وَعَلَى الْمُقْتِرِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ Henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden kadınları boşamanızda size günah yoktur. Zengin kudretince eli dar olan kendi halince olmak üzere onlara münasip tarzda müta versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur. وَإِنْ قَلَّقُتُمُوا هُنَّ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً لَهُنَّ فَرَضْتُمْ إِلَّا illa ey bi bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan Eşlerinizi boşarsanız, bu takdirde, belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak, eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar, gözü tok davranırsa başka. Ey kocalar! Sizin bağışlamanız, takvaya daha uygun düşer. Birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın. Allah sizin bütün işlediklerinizi görür. Namazlara, hele salatı ı dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun. Eğer bir korku halindeyseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın fakat güvenliğe çıktığınızda bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi ibadetinizi ifa edin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 Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süreyle evden çıkarılmayıp, bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa, bu durumda meşru surette yapacakları şahsi davranışlarından dolayı size vebal yoktur. Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış eşlere de, örfe göre, gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur. Kezalik beyinullahu lekum Böylece düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar. Alam tara inel ladina harcu min diyarihim ve ulufu'l hadral فَقَالَ لَهُمُ Baksana sayıları binlerce olmasına rağmen ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere Allah onlara ölün dedi. Sonra onları diriltti. Doğrusu Allah, insanlara lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir. مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir. Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat arttırır. Allah rızkı kısar da, bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz. أَلَمْ <gülüyor>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 فَلَمَّا Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere ne olur bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim, demişlerdi. O cevaben, yaz savaşma emri size farz kılınır, siz de savaşmazsanız, deyince, onlar, ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki, vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler, yine biziz, dediler. Fakat, Savaşmak kendilerine farz kılınınca, içlerinden pek azı hariç, hepsi dönüverdiler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir. وَقَالَ <gülüyor> لَهُمْ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 وَاللّٰهُ يُحْتِي مُلْكَهُ مَنْ Peygamberleri onlara dedi ki, Allah size hükümdar olarak talutu tayin etti. Onlar ise, biz hükümdarlığa ondan daha layık iken, nasıl olur da o bize hükmedebilir ki? Üstelik servetten de nasibi fazla değil. Dediler. Peygamber şöyle cevap verdi. Allah onu size üstün kıldı. Ona geniş ilim ve sağlam bir vücut verdi. Allah hakimiyeti dilediğine verir. Allah'ın lütfu boldur. Her şey gibi kabiliyet ve liyakatları da bilir.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 وَبَقِيَّتُمْ <Sessizlik> Peygamberleri devamla şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır. <gülüyor>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 قالوا لا طاقة لنا اليوم رجال وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Talut ordusunu harekete geçirip sefere çıkınca askerlerine şöyle dedi: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi onun suyundan içen benden sayılmayacak. Sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere kim onun suyunu içmezse. O da benden sayılacaktır. Derken, onların pek azı hariç, varır varmaz ondan içtiler. Talut ile yanındaki müminler, ırmağa geçince, o vakit, beri yanda kalanlar, bugün bizim, Calut ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur, dediler. Ölümden sonra diriltilip, Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise, şöyle dediler. Nice küçük topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu Allah, sabredenlerle beraberdir. وَلَمَّا <gülüyor> رَبَّنَا أَفْرِقْ Talut'un beraberindeki müminler ise, Calut ile ordusuna karşı çıkınca, dediler ki, Ya رَبَّنَا! Üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver, ve kafir topluluğuna karşı, bizim muzaffer ile Fehazamuhu bi'iznillahi wa qatal daudu جالut wa ataahu'llahu'l-mulk hikme wa ataahu'llahu'l-mulk mimma وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi, dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah, alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir. İşte bunlar, Allah'ın ayetleri olup biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin. Tilka'r rusul faddalla ba'dhum ala ba'd. Minhum men kelleballahu ve rafa' ba'dhum derecat.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 Ey iman edenler, ne alışverişin, ne bir dostan yardım beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın.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 La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi faman yakfur biṭ-ṭāghūti wa yu'min billāhi bil bil Dinde zorlama yoktur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 في الظلمات İman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tagutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır.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 emellerine kavuşturmaz. Aw kellezi ma dda ala qaryati hi hawiyatan ala urushha qala enna yuhyihadihi allahu ba'da mawtiha fa amatahu allahu thumma kam 129. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 120. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 121. وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما Felenna <gülüyor> tebeyyena Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş ıpsız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi.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 her şeye kadirdir, dedi. Ve ibnü İbrahim Rabb arini, kifatuhil Muta. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah قال فخذ اربعه من الطير فصُبهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن جزآ ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 غني وحليم در. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق كالذي ينفق ماله رئاء الناس و يؤمن بالله واليوم الآخر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 el khabita ey iman edenler kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydanız için bitirdiğimiz ürünlerin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 Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz. İn tubu sadaqtir immahi, ve in tufuha ve tautuha al fukara, fahu khairul ve yuffir al min bima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 111. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 112. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 113. وما تنفقون إلا وجه الله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 لا يستَطيعونَ فِي وَمَا من خير فإن الله به عليم. Bu yardımlar kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar, yeryüzünde dolaşıp, geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hallerini bilmeyen kimse, onları zengin sanır. Ey Resulüm! Sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir. Ellezîne yunfikûne emvâlehum bi'l-leyli ve'n-nahâri sirren ve'alâniyeten felehum felehum ecruhum min rabbihim ve lâ havfun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 129 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 120 وأحل الله البيع وحرم الربا 121 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وأمره إلى الله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 Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terk edin. Fe illem taf'alu fa'dunu min Allah ve Resulih ve in tubtum felekum ru'us emwalikum la tadhlimun la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 ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Ya ay yehal dinler ama ruu ida tadayetu bedeyin ilaa ajalim musman faktubu, wal yatub beyn kum katabu bil adel, wala yaeb katabu ayi yaktub kma almahullah. فَلْيَحْكُمُوا بَيْنَكُمْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَكَنَيِّمِلِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذالكم أقصط عند الله وأقوى للشهادة وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ve in kuntum alâ seferin velem tecidû kâtiben ferihânun meqbûdah. Fein emine ba'dukun ba'dan fel yüeddîn ledî'tümine emânetahun vel yettekillâhe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 وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 129 ربنا لا تآخذنا إن أَوْ أو أخطأنا وَلَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 121 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به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 Merhamet buyur bize, sensin Mevlamız, yardımcımız, kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize.